Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim bir izleyicimiz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi. Ben de bir cemaat mensubuyum. Yedi yıldır inşallah Kur'an'ın ışığında hakikatı bulmak. Allah'a ölmeden önce vasıl olmak isteyen aciz bir kul. Muhammed Hüseyin hocamızı dinlerken bizim cemaatin aynısını ondan dinlemek mutluluk veriyor. Veriyor. bunu bir iltifat olarak söylemiyorum. Şu an ekranları parselleyen tüm din adamlarına rağmen Muhammed Hüseyin hocamızı dinleseler hakikati bulacaklar. Yasin suresi 17. ayet. ama aleyna illa el Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden, bildirmekten başka bir şey sorumluluk yoktur. <gülüyor> Rabbim sizlerden razı olsun. Amin. hamdolsun. Bununla beraber hem kardeşimizde hem kardeşimizin cemaatine selam olsun. Allah razı olsun. Mesele bir ve beraber olmaktır. Hakikati anlamaya çalışmaktır. Hakikati zana kurban etmemektir. Anlatırken, tebliğ ederken Sadece bu bir anlatım değildir. Sadece anlatıp geçmiyoruz. Mutlaka bu bir fedakarlığı da gerektirir. Bu fedakarlığı en kamil manada kim yapmıştır? Resulullah Efendimiz yapmış, peygamberler yapmıştır. Onlarla beraber olanlar yapmıştır. Kıyamete kadar Resulullah Efendimiz'e tabi olanlar mutlaka onların yaptığı gibi yapmaya çalışır. Bu fedakarlığı da yapar. Eğer fedakarlık yapılırsa o meyvesini verir. Allah ondan ikram eder. Onun üzerinden ikram eder. Niye fedakarlık gerektiriyor? Eğer insan gafletteyse, gaflet uykusundaysa. Bu durumda onu uyandırmak gerekir. Ayıktırmak gerekir, hatırlatmak gerekir. Yani bir evde bir yangın çıkarsa bir de o evin içindekiler bizim sevdiklerimiz olsa ne yaparız? Başlarız feryat etmeye. Başlarız onları uyandırmak için. Eğer uyuyorlarsa uyandırmak için ne yapıyoruz? Feryat ediyoruz, bağırıyoruz, yangın var diye feryat ederiz. Yetmez eğer yakınlarımızsa, eğer onları seviyorsak yani gerekirse o ateşin içine dalar onları tutar, oradan çekmeye çalışırız. Onlar itiraz etse bile uykudan uyanınca bana niye karışıyorsun, sen kimsin diyebilirler. Uykuda oldukları içindir bu. Bizim bunu bilmemiz, anlamamız gerekir. Onların bu itirazlarının bilmediklerinden, anlamadıklarından, birazdan yanacaklarından, haberlerinin olmadığından dolayı olduğunu bilmemiz gerekir. Onlara o hoşgörüyle yaklaşmamız gerekir ne yapıyoruz? Tutuyoruz, çekiyoruz, kucaklıyoruz, sarılıyoruz. Gerekirse yalvarıyoruz, onları oradan çıkarıyoruz. Bu daha müminin tavrı kardeşini uyarırken, ikaz ederken, tebliğ ederken, anlatırken, davet ederken böyledir, böyle olmalıdır. Aşkla, sevgiyle olmalıdır. Karşısındaki de kendisini sevdiğini anlamalıdır. Sevgisinden dolayı böyle feryat ettiğini anlamalıdır. İnşallah tebliği böyle yaparız, daveti böyle yaparız. Anlatırken bunu böyle yapacağız. Evet, birbirimize yardım ederken de o aşkla, o muhabbetle, o sevgiyle onu yaparız. Hakikati önüne koyar, öğretir, anlatır. Gerektiğinde ona yardımcı olur, sırtımızda taşırız, taşımamız gerekir. İnşallah hep beraber bunu böyle anlar, böyle yaparız. Anlamayanlara da böyle o sevgimizde, muhabbetimizde onlara öğretiriz inşallah. Efendim Deniz Kaplan, iyi geceler, iyi yayınlar. Size bir sorum olacaktı. Bazı anlarda mürşidimle yani sizinle konuşup, dertleşip, tanışmak istiyorum. Zor anlarımda sizinle refaha ulaşmak istiyorum. Fakat yanınıza gelme gibi bir imkan bulamıyorum. Daha da dertleniyorum. Bu durumda ne, yap ne yapmalıyım? Manevi yardımınıza çok ihtiyaç var. ihtiyacım var. Allah razı olsun. Amin. Allah kardeşimizden de razı olsun. Elbette ki kardeşimiz doğru söylüyor. Öyledir. Bir beşer olarak mutlaka dertleşmeye ihtiyaç duyarız. Mutlaka sıkıntımızın giderilmesi için o yakınlığa ihtiyaç duyarız. Elbette ki o manevi olarak yapılması gereken yapılır. Ama bir beşer olarak, zahiri olarak da dertleşmeye ihtiyaç vardır. Bunun için kardeşlerimizin, bayan kardeşlerimizin yapması gerektiği şey, öncelikle bayan kardeşleriyle görüşmeleri gerekir. Kardeşimiz numarasını versin, arkadaşlar onları aralsınlar. Bayan kardeşlerimiz gerektiğinde onlarla dertleşsin. Dertlerini Paylaşsınlar, beraber sohbet etsinler, ne zaman isterlerse rahatlıkla onlarla görüşebilirler, dertleşebilirler, varsa soruları sorabilirler. Aynı şekilde dışarıdaki erkek kardeşlerimizle, buradaki erkek kardeşlerimizle, cemaatle görüşebilirler, onlarla dertleşebilirler. Bizim öyle her anda böyle bir görüşme imkanımız olmuyor. En azından telefonla görüşme imkanımız olmuyor. Arkadaşlar da mutlaka takdir eder ki eğer e, telefonla görüşme e, yapsak gece gündüz telefonla görüşmemiz gerekecek. Böyle bir imkanımız olmadığı için kardeşleriyle görüşmeleri daha uygun olur. buna beraber e, çok böyle acil durumda e, görüşmeyi kabul eder, görüşüyoruz. Burada arkadaşların görüşmeyi çok kısa tutmaları gerekir. Yani 3-5 dakika, 3-5 dakikayı geçmemelidir Telefoncu ile görüşünce telefonu kapat diyemiyoruz, yeter diyemiyoruz. Onlar konuşturursa biz e, dinlemek zorunda kalıyoruz. Önce peşinden öyle söyleyelim ki mesele anlaşılmış olsun inşallah. İnşallah kardeşleriyle görüşürse bu sorun, sıkıntıyı da atlatmış olur. Ve bu mutlaka ihtiyaçtır, olması gereken şeydir. Efendim Diyarbakır'dan Mehmet Baran selamünaleyküm. Aleyküm Sultanlar Sultanı gözümüzün nuru Ruhumuz abi hayatımız Size kelimeler Yetersiz, yetersiz geliyor Sultanım aşk şarabı dedikleri bir şey Varmış kimse dışarıda Aramasın çünkü o Misk o gül o aşk O şarap sizsiniz Sizin güzelliğiniz biz sizin Aşkınıza talibiz Karşılığı her ne her ne ise Allah ve Resulü ile hazırız. Sizi çok seviyoruz Sultan. Evet. Elbette ki biz de onu çok seviyoruz. Buna beraber bütün güzellikler Allah'a aittir. Dolayısıyla imanla bakınca, muhabbetle bakınca o güzelliklerin gönlümüzde olduğunu görürüz. Bu güzellikler kardeşlerimize aittir. Onların gönlünün güzelliğidir. Allah razı olsun. Efendim, bazı kardeşlerimiz babalar ile ilgili mesajları var. Onları toptan okuyayım. Olur. Efendim, Diyarbakır'dan Mehdiye Ersoy. Selamun Aleyküm Can Efendim. efendim. Sizi çok seviyoruz. Ben babalığı da sizde tattım. Sevmeyi de iyi ki varsınız. Sizi bize baba olarak gönderen Rabbime hamdolsun. Siz olmasaydınız nefes alamazdım, can bulamazdım. Sizin olmadığınız tek bir an düşünemiyorum efendim. Sizin yolunuza kurban olanlardan, aşk olanlardan oluruz inşallah. Sizin tam istediğiniz gibi, sevdiğiniz gibi, sizin aşık olduğunuz gibi aşık olanlardan oluruz inşallah. Amin. Efendim Diyarbakır'dan Kudret Köse. Selamun Aleyküm hocam. Öncelikle babalar gününüzü kutlar. İyi ki varsınız. İyi ki bizim babamızsınız. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin inşallah. Güzel insan. Allah razı olsun. Efendim Diyarbakır'dan Zeynep Kan. Ben küçükken yaratılışımın gayesini bana öğreten. Büyüdükten sonra her düşündüğümde elimden tutup beni kaldıran dünyanın en güzel sevgi dolu merhametli babamın babalar günü kutlu olsun. Ellerinizden öperim. Aşka aşık babacığım. Allah razı olsun. Efendim Aysun Kan ve Sibelkan sizinle beraber Rabbimi tanıyıp sevdiğim ve aşık olduğum bize gerçek aşkımızı öğreten canım babam inşallah aşka yolculuk, aşkla ve aşkta yolculukta sizinle beraber yürürüz. Çünkü anladık ki aşktan öte yol yok sizi seviyoruz. Demişler efendim. Allah. Fehime Kermoğlu güllerin dahi önünde solduğu Efendimizin Babalar gününü kutluyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki babamızsınız. Mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok seviyoruz. Efendim Diyarbakır'dan Şadiye Akdeniz. Selamun Aleyküm. Saf aşk, saf muhabbet olan Efendimiz. Ey ruhumun güzelliği, gözümün, kalbimin nuru. Söz konusu siz olunca her şey sema halinde. Tüm sözler secdede, hepsi mahcup, her yan aşk. Allah Allah sözün bittiği yerdeyiz. Ah sözün bittiği yerdeyiz. Elhamdülillah sana kurban olayım bin kere, yüz bin kere. Son nefesime kadar canım babam. İyi ki varsınız, seni çok seviyorum. Ve tüm beyan kardeşlerimize de buradan selam olsun. Hepinizi çok seviyorum. Allah razı olsun demiş efendim. Allah razı <gülüyor> olsun. Arkadaşlar sevgilerini beyan etmişler. Biraz önce söyledim. Her gönülde tecelli eden Allah'tır. Her gönülde kardeşlerimizin gönlünde bütün bu sevgisini beyan eden Kulü üzerinden beyan eden Allah'tır. Dolayısıyla onların gönlünden Allah'ın bize seni seviyorum. Hitabını alıyoruz. Onların gönlündeki o sevgi öyle aksediyor. Bu onların Allah'a olan sevgisinden, imanlarından olan sevgisindendir. Biz de cevap olarak onlara, aynı şekilde bizim gönlümüzdeki onların, onlara olan Allah'ın sevgisini beyan ediyoruz. Ben de sizi seviyorum. Hem de sizi çok seviyorum. Sizin Allah'ı sevmenizi seviyorum. Bununla beraber o sevginin farkında olmanızı seviyor. Allah demenizi seviyor. Rabbim Allah'tır. Rabbimi seviyorum demenizi seviyorum. Sevilmeye layık olanlarda sevenlerdir. Allah'ı sevenlerdir. Allah'ı sevmeyi sevenlerdir. Allah için sevenlerdir. Allah'a gitmeyi sevenlerdir. Allah için bir şeyler yapmaya çalışanları sevenlerdir. Onları Allah seviyor. Biz de. Onları seviyoruz. Onları Allah ile seviyoruz. Allah razı olsun. Efendim, birkaç tane daha mesaj var. babalara ilgili ondan sonra. Bu yüzden sorulara geçelim. Tamam. Efendim. Necla Örs. Selamun Aleyküm hocam. Babalar gününüz kutlu olsun. Rabbim üstlendiğiniz manevi görevde sizi utandırmasın. Bizi de size layık talabe eylesin. Size karşı utandırmasın. Efendim, İngiltere'den bir izleyicimiz, Mürşidimizi yıllardır arıyordum. Hocamızı görür görmez aşık oldum. Sanki onu eskilerden tanıyormuşum gibi. Acaba mürşidim beni dervişi olarak kabul eder mi? Allah razı olsun. Önce Necla kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun biz de onları seviyoruz. Eğer biri bizimle beraber olmayı kabul ederse, kabul olmayı, bizimle beraber olmayı severse, bizimle beraber sevmeyi severse, Rabbimizi beraber sevelim derse, onun sevgisini beraber kazanalım derse, Elbette ki başımız üstünde yeri vardır. Elbette ki gönlümüzdeki yeri hazırdır. Gönlümüzde kabul ediyor. Buyurun beraber yürüyelim diyoruz. Beraber zaten yürümeye başlamışız inşallah. Yolculuk böyle devam eder. Rabbimize vasıl olana kadar böyle beraber yürüyeceğiz inşallah. Kardeşimize selam olsun. Efendim Diyarbakır'dan Nisa Nur Baran 8 yaşında bir el yazıyla bir şiir yollamışlar efendim. Babam demiş. Baba sen benim için çok önemlisin. Dünyayı bile verseler senden vazgeçmem. Çünkü seni bir def, bin defa sevdim. Daha vazgeçmem. İsteseler de geçemem. Sen benim için çok değerlisin. İyi ki varsın. Biraz el yazdırdılar efendim biraz dolaşıyoruz. İstesem de geçemem senden benim için çok değerlisin iyi ki varsın babalar günü kutlu olsun babam benden sana bir şiir şiir canım babam seni için canımı bile veririm seni çok ama çok özledim hey aşkın sultanı ey Allah'ın dostu babalar günü kutluyorum. Sizi çok seviyorum. Muhammed Hüseyin Efendimiz demişler. Efendim. Evet. Allah razı olsun, eğer 8 yaşındaki bir kardeşimiz böyle konuşabiliyorsa, onu mutlaka konuşturan biri vardır. Kim konuşturuyor? Allah konuşturuyor. İmanı konuşturuyor. Gönlündeki muhabbeti konuşturuyor. 8 yaşındaki bir çocuk bu eğer muhabbeti almışsa onu böyle kelimelere dökebiliyorsa acaba 8 yaşında da evde 18 yaşında olsa 28 olsa 58 olsa acaba nasıl anlaması gerekir? Onun bin kere daha fazla ihtiyacı vardır bu aşka, bu muhabbete, bu sevgiye sevmeye ve sevilmeye ihtiyacı vardır. İnşallah bu sevgiyi anlarız. Kazanmak için çaba gayret sarf eder, bunu yaşar, bunu tadarız. Bununla gönlümüz cennet olur inşallah. Allah. A. Efendim Harun Esin. Selamünaleyküm. Ben Selam. Eyüp Esin'in oğlu. Efendimizin Babalar günlük kutlar. Mübarek ellerinden öperim, öperiz. Allah'ım bizleri hem bu dünyada hem ahirette bir beraber eylesin. Sizi ama çok ama çok seviyorum. Efendim Ersin Kan efendim sizi çok ama çok seviyoruz. Baba yüreği, baba şefkatiyle bizi gönlümüze aldığınızdan dolayı, derdimizle de dertlendiğinizden dolayı biz sizi tanımadan yetimdik efendim. Babalar gününüz kutlu olsun efendim. Siz buyurmuşsunuz dergahtaki kardeşlerimiz benim için birer güldür. Biz, biz sizi tanımadan kaktüslük efendim. Gül olmuşsak sayenizde efendim. Efendim Figen Doğan bütün alemlerden Pir Hazretlerine selam olsun. Babamız bize bunca güzellikleri yaşattığı için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bunun karşılığında canımız, malımız onun yolunda kurban olsun. Allah başımızdan eksik etmesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Halis su içer Elazığ'dan efendim. Babalar, Sultanının babalar günü kutlu olsun. Canımız yolunda, yoluna kurban olsun. Sizi çok seviyoruz efendim. Allah razı olsun. Halis kardeşimize selam olsun. Oradaki Elazığ'daki kardeşlerimize de selam olsun. Efendim, Diyarbakır'dan Dilek Tekin canım babam sizinle tanıştığımız güne binlerce kez şükürler olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Siz benim hayatımdaki en güzel, en özel mucizesiniz babamızsınız. Sizi çok seviyoruz efendim. Allah. Bu kadar güzel sevgi ifadesine karşılık yapılması gereken Allah'a hamd ve şükürdür. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam kıyamet günü o en dehşetli günde, en dehşetli anda bir takım insanlar vardır ki, olacak ki karşılıklı koltuklar üzerinde oturmuş, birbirleriyle sohbet ederler. Allah onlara ikramda bulunmuş, ikramda bulunuyor. Bunlar nurdan elbise giymişler, başlarında nurdan taç vardır. Öyle halleri vardır ki peygamberler ve şehitler onların hallerine gıpta ederler. Kimdir bunlar diye. Evet, Allah onları tanıtıyor, görür ki bunlar dünyadayken hiçbir menfaat olmaksızın, bir alışverişleri, dünyaya ait bir alışverişleri, ticaretleri olmaksızın sadece benim için birbirini sevenlerdir, benim için, benim sevgim için bir araya gelenlerdir. Bu sevgi bize bunu kazandırır. Nurdan elbise giydirir, nurdan taş giydirir. Bu hayali bir şey değil. onun elbiseyi, o nurdan elbiseyi o nurdan tacı burada takıyor. Onun için bu onun üzerinde burada görünür. Görünüyor burada. O elbise aşkın nurundandır. Muhabbetin nurundandır. İşte kardeşlerimiz üzerindeki elbiseyi gösteriyor. Tacı gösteriyor. Onu saçıyor. Allah'ı severse bir kul mutlaka onun içinde sever. Onun sevdiğini sever. Onu sevmeyi sever. Allah'ı seveni sever. Allah'ın sevdiğini sever. Sevdiği işleri sever. Sevgisini kazanabileceği her şeyi sever. Allah'ı seviyor çünkü. Bir de ne buyurdu? Kıyamet günü bir takım insanlar hesapsız cennete gidecek. Evet, Bunlardan bir tanesi Allah'ı sevenlerdir bu sevgisini ispatlamış olanlardır. Öyle buyurdu, kıyamet günü Allah buyurur, herkes diz üstü yere çökmüştür, kimsenin ayakta duracak mecali yoktur, dizlerin bağı çözülmüştür. Allah e, hitap eder, buyurur, beni sevenler ayağa kalksın. O anda, ayağa kalkma gücünü kendisinde bulanlar, Gerçek manada Allah'ı sevenlerdir. Allah'ı sevenler ayağa kalkabiliyor o anda. Neden ayağa kalksın? Neden önce çöktürmüş yere sonra ayağa kaldırıyor? Onun bir karşılığı burada vardır çünkü dünyada vardır. Dünya hayatını yaşarken Allah bu hitabı sürekli yapar. Bu hitap süreklidir. Beni sevenler ayağa kalsın. Ayağa kalkıp ne yapacak? Ayağa kalk dediyse burada, biz Allah'ın bu hitabına karşılık verdiysek, ayağa kalktıksa orada da ayağa kalkabiliyoruz. Beni sevenler ayağa kalksın, ibadet yapsın. Ayağa kalksın, abdest alsın. Ayağa kalksın, namaz kılsın. Ayağa kalksın, iş yapsın. Ayağa kalksın, Allah yolunda yürüsün. Ayağa kalksın, Allah demeye gitsin. Ayağa kalksın, gidip kardeşine yardım etsin. İmkan veriyor ya. Ayağa kalksın, sevdiğim şu işi yapsın. Beni sevdiğini iddia ediyor ya. Beni seviyorsan bunu yap. Beni seviyorsan şöyle yapman gerekir. Herkes Allah'ın neyi sevdiğini biliyor. Nerede ayağa kalk dediğini biliyor. Ayağa kalkıyor muyuz? Ayağa kalktıksa bu durumda Allah'ı seviyoruz. O gün ayağa kalkabiliriz. Ayağa kalk ve koş. Ayağa kalk, ayakta durma. Sen oturmuşsun, sana kalk diyor ayağa o zaman Allah bize kıyamet günü kullarına beni sevenler ayağa kalksın dediğinde kalkmak istiyor. Bu gücü kendimizde buluyorsak o güç burada. O gücü burada kullanmamız gerekir. Burada o gücümüz var. Allah için yapacağımız yani ona olan sevgimizi ispatlamamız gereken her yerde ayağa kalkmamız gerekir. Harekete geçmemiz gerekir. Ve herkes aslında bunun ne olduğunu, neler olduğunu apaçık, net olarak biliyor. Biliyor, tercih ona kal, kalmış. Allah'ın sevgisini istiyorsan, Allah'ı sevmek istiyorsan, bu yorumda harekete geçmen gerekir, ayağa kalkman gerekir. Kardeşlerimizin böyle bir muhabbeti, böyle bir sevgisi, onları ayağa kaldırır. Çünkü Allah'ın rızasını, sevgisini bize kazandıracak olan her ne iş varsa söylüyoruz. Hadi beraber ayağa kalkalım. Kalkın dediğimde, evet, hepsi ayaktadır. Elbette ki bu arada ayağa kalkmayı istemeyip kaçanlar vardır. Bu da onların tercihi. Bilmediklerinden ya da anlamadıklarından dolayı değildir. İşlerine gelmediğinden dolayıdır. Ama kardeşlerimiz bize olan bu sevgileriyle evet ayağa kalkıyor. Hamdolsun. Hamdolsun buradaki Allah için, Allah yolunda, Allah'ın kullarına hidayeti taşırken, vahyi taşırken, sırat-ı müstakimi taşırken, Allah'ın kullarına imani aşkı, muhabbeti taşırken evet hep beraber ayağa kalkıyor ve ayaktayız. İnşallah o günde beni sevenler ayağa kalksın dediğinde hep beraber ayakta oluruz. Ama burada ayağa kalka kalkabiliyoruz. Tabii ki hitabı biz sadece böyle e, hayali olarak zannederiz ki, o bir hayal değildir. Allah onu burada, dünya hayatını yaşarken onu birilerine söyletiyor. Kime söyletiyor? Önce peygamberine söyletir. Peygamberi, beni sevenler ayağa kalsın, buyurun namaza Beni sevenler ayağa kalsın, buyurun şu işi yapacağız. Beni sevenler ayağa kalsın, ölüme gidiyoruz. Evet, Allah hitap ederken, bütün o peygamberleriyle hitap eder, peygamber varisleriyle hitap eder, evet beni sevenler ayağa kalsın. iken buna icabet edenler, onunla beraber ayağa kalkma gücünü kendinde bulur. İşin hikmetini, sırrını, Allah'ın muradını doğru anlamak gerekir. Hiçbir şey hayali değildir. Evet, her şeyin, ahirette, hesap görürken, cennette, cehennemde, her şeyin karşılığı burada vardır. Bunu görmek, bunu anlamak gerekir. Elbette ki tek başına hiç kimsenin bunu anlaması mümkün değildir. Evet, söylemiştim, Allah ne buyurdu? Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kur'an ehline sorun, canlı Kur'an'a sorun dedi. Zikir ehli bu demek, yoksa Kur'an'ı böyle okumuş, ezberlenmiş değil. Canlı Kur'an'a sorun, zikir ehli. buna beraber zikir Allah demektir. Allah Allah deyip Allah'a vasıl olmak demektir. Allah yolunda koşmak demektir. Zikir ehli her anda Allah diyendir, diyenlerdir. İnşallah işin hakikatini, sevgiyi, muhabbeti, aşkı böyle anlarız. Bu sevgiyi, bu aşkı, bu muhabbeti kazanmak için evet, ayakta oluruz, ayaklanırız. Elimizden gelen o çabayı, gayreti sarf eder, onu kazanırız. Kıyamet günü de evet beraber, hep beraber olurken Allah kullarına beni sevenler ayağa kalksın dediğinde Burada ayağa kalktığımız için kalkma gücünü kendimizde bulur ve hep beraber ayağa kalkarız. Bu sevgi bize bunu kazandırır, kazandıracak inşallah. Allah bütün kardeşlerimizden razı olsun inşallah. Efendim Serdal Özyurt, selamünaleyküm hocam. Bir sorum olacak. İmsak vaktinde yeme içme kesilmesi gerekiyor mu? tanıdığım çok aile sabah ezanına kadar yeme içmeye devam ediyor. ediyor. Bu konuyu açığa kavuşturursanız sevinirim. Hayırlı Ramazanlar. Evet. Her konuda Allah'ın bir hükmü vardır. Resul'ün bir uygulaması vardır. Allah'ın hükmü nedir? Siyah iplikle beyaz iplik birbirinden ayrıncaya kadar evet, yayın için sonra orucu tutun dedi Allah. Yani şafak sökerken böyle ince bir çizgi, bir siyah bir de beyaz çizgi çıldayan çizgi vardır. Onlar birbirinden ayrılıncaya kadar. Bu imsak vaktidir. İmsak vakti saatte belirlenmez. Evet, şimdi şu anda mesela saatte belirleniyor. Aşağı yukarı deniyor. E hatta biraz da erkene alınıyor ki e, herhangi bir sorun olmasın diye. Bundan dolayı mesela Diyanet açıklama yaptı. O ezan okunduğunda hemen namaz kılmayın dedi. Çünkü ihtiyat olsun, tedbir olsun diye bir 5-10 dakika erken okunuyor ezan. Yani ezandan sonra da biraz beklemek lazım ki çünkü sabah namazının vakti girmemiş hala. İmsakın çıkışıyla beraber sabah girmiş olur. Sabah ezanı okunmuş olur yani. Ezana kadar derken eğer o imsakın ezanıysa imsak bitmiştir. Ezanıysa Evet ezana kadar beklenmiş olur. Sabah ezaniysa kesinlikle doğru olmaz. Buna beraber söyledim. Allah ölçüyü koymuştur. Şu anda zaten mevsim yaz olduğu için böyle ufuka baktığımızda ufukta o çizgi görünür. Sabahleyin şöyle kardeşlerimiz zahmet etsin iyice bilmek öğrenmek istiyorsa Allah'ın onlar için koyduğu ölçüye bir kere baksınlar. O imsak vaktinde. Ufuka baksınlar, ne zaman o siyahla beyaz çizgi yan yana geliyor, birbirinden ayrılıyor. Bunu zaten görürler. Her yerden görünür bu ufuk çizgisine bakıldığında. E, o zaman da onu anlamış olur. E, o zamana kadar yiyilir ve içilir. Namaz da kılınmaz. Çünkü sabah, vakti, sabah namazının vakti girmediğinden dolayı. Daha önce yemeği, içmeyi kesse bile mutlaka o çizgiyi beklemeleri gerekir. Yani zaten saate baktığında 3-5 dakika, bütün Ramazan ayı boyunca fark eder, 5-10 dakika veya o saati öğrensinler, ona göre yiyilir ve içilir. Evet. Efendim, Batmandan Recep 2. Selamünaleyküm hocam. Ölü birisine hatim okunursa o hatim ölünün ruhuna ulaşır mı? Allah Kur'an'ı baştan sona okuyup hatmedip ölüye bağışlayın dedi mi? Demedi. Bununla beraber Resulullah Efendimiz böyle bir şey yaptı mı? Yapmadı. Sahabe yaptı mı? Yapmadı. Bu durumda yani böyle düşünmek doğru değil. Bu yanlıştır. Ama okusa hediye etse Elbette ki oradan bir sevap Meydana gelmiş bir nur tecelli etmiştir Onu ona hediye edebilir Ne kadar gider Eğer imanını kurtarmışsa İnşallah gider diyoruz İkram edilmiş gider Ama imanlı kurtarmamışsa Zaten hiçbir şey gitmez Allah Kur'an'ı ölü, Ölüye de ölülere okunsun diye de Dirilere göndermiş Okusun iman etsin Hayatını bununla yaşasın diye göndermiş. Yoksa okuduk, biz onu kurtardık. Okuduk, ona yardım ettik. Asla böyle bir şey yoktur. Ne olabilir? Yani buradan onlara bir Fatiha okudun gönderdin veya hatim okuyup gönderdin. Ne olabilir? Nasıl bir şey olabilir? O onlara nasıl gidebilir? Bize göre yani dünyadan falan seni sever, senin sevdiğin, seni tanıyan, seni unutmamış, sana bir destek gül gönderdi, buyur. Eğer o imanını kurtarmış, kitabını sağından almış, cennetlik ise ona böyle. Yoksa sen dünyadan ona yardım edemezsin. Çünkü Allah ondan kulluk istiyordu. Abdiyet istiyordu, aşıklık istiyordu. Onun Hazreti insan olmasını istiyordu. Sen burada onun adına kulluk yapamazsın. Ama mesela bunun dışında onun için hangi hayrı yaparsa o gider onun adına yapılan hayır imanı kurtarmışsa onun o sevap defterine yazılır. Yoksa böyle e, bedavadan bir şeyler yapalım, bedavadan o da ahireti kazansın. Kuluyu anlamamışız demektir. Evet. Ne burada ayet-i kerimede herkesse kendi elleriyle yaptığının karşılığı vardır dedi. Herkese sayının, koşmasının, çabasının, gayretinin karşılığı vardır dedi. Sen onun adına koşamasın yani. Evet, böyle anlamak gerekir inşallah. Efendim, Ankara'dan, Ankara'dan Sevin Barış Elma Dağ, Efendim, biyolojik ve manevi babalar gününüz ve tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Babalar huzur evlerine bırakılmasın. Bir babanın huzur evindeki feryadına şahit oldum. O bitmişlikle oğlum diye feryadını Allah'ım deseydi bütün makamları aşardı. Bütün makamlar. En yüksek makam Allah'a kul olma makamidir. Onun için kulluk makamından, Allah'ı sevme makamından, aşıklık makamından... ...başka bir makam düşürmek doğru değildir. Evet, Resulullah Efendimiz'in makamı... Evet, ...aşk makamidir. Müminlere de düşen kendi peygamberine... ...tabi olup izinde yürüyüp... ...o aşk makamına yaklaşmaktır. Gidebildiği kadar gitmektir. Bir baba... ...eğer böyle huzur evine düşmüş... ...sonra orada oğlum, evladım diye feryat ediyorsa mutlaka hayatı yaşarken ondan bir şey beklemiş. Yanlış yapmış. Yanlış. Yanlış burada zaten. Ne burada et kelime de onlar bu başımıza niye geldi dediler? De ki kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayı. Herkes dünya hayatını yaşarken de bu böyledir. Kendi elleriyle yaptıkları onun başına geliyor. Eğer evladına evladım bana bakar diye güvendiyse onu Allah'a şirk koşmuş zaten. Allah'a güvenmemiş. Bununla beraber babam bana bakar dediyse babasını şirk koşmuştur. Rabbine güvenmesi gerekir. Rezakı olan O'dur. rahim olan, Rahman olan, rahmet edecek olan O'dur. Hafiz olan, onu koruyacak, gözetecek olan O'dur. Ve olan, her anda ona ikram etmek için onu gözeten O'dur. Yani herhangi Allah'ın herhangi bir ismini bir kura verdiğimizde O kulü, o isimde Allah'a şirk koşmuşuz, oluyoruz ki Allah Vahid ve kahardır Vahid ve kahar O kahreder ve o ismi Ondan alır Neyi göstermiş olur? O kura Bana şirk koştun Şu isimimde bana şirk koştun Onun için Bu ismin karşılığında olacaksın. Kahrolup iman edeceksin. Bu şirkten kurtulman gerekir. Bu rahmet. O huzur baba babanın evet, oğlum diye feryat etmesi ona Allah'ın ona feryat ettirmesi ona rahmetiydi. Kurtul bundan. Oğlundan kurtul. Senin Rabbim benim. Sana yardım edecek olan benim. Oğlum deme. Baba deme. Faranca filanca deme. Anam deme, Allah de. Dedirtir ona. Bu onun rahmetidir. İnşallah sonuçta Allah müminlere böyle muamele eder. Onları ahirete almadan, huzura almadan bu şekilde onlara muamele eder. Bu onun saf rahmetidir. İkramidir bu. Onun için çocuklarımızı yetiştirirken Allah'a bir kul olarak yetiştirmemiz gerekir, abd olarak yetiştirmemiz gerekir. Allah'a karşı sadık olan, iman eden anaya babaya sadık olmaz mı? Salih evlat olmaz mı? Evladımız salih olsun istiyorsak onu Allah'a kul olarak abd olarak yetiştirmemiz lazım. Onlara la ilahe illallah dedirtmemiz lazım. Bununla beraber birbirimizle yani ana babalar evlatlarıyla, evlatlar ana babalarıyla, yakınlarıyla Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmalıydır. Kul olmaya çalışırken birbirlerine yardımcı, birbirlerine destek olmalıydır. Herhangi bir karşılık beklemeden, karşılığını Allah'tan bekleyerek, Rabbinden bekleyerek, bu alemde hiç kimsenin, Allah'tan başka hiç kimsesi yoktur. Kul öldüğünde ne anası gelir beraber, ne babası gelir, ne evradı gelir, ne akrabası gelir, ne aşireti gelir, ne mali mülkü, ne makamı, mülkisi gelir. Ne geliyor onunla beraber? Allah'a olan imani, Allah'a olan sevgisi, Allah'a olan yakınlığı, ameli gelir. Allah için yaptıkları gelir. Onun için neyin bize ait olup olmadığını e, iyice anlamamız gerekir, ayırmamız gerekir bize ait olmayacak, olmayan şeylere sahip çıkmamız gerekir. Bu benimdir. Bu bana aittir demememiz gerekir. Evet, bize ait olabilecek tek bir şey vardır. O da imanımızdır. Allah için yaptıklarımızdır. Salih, ehsen amelimizdir. Önem vermemiz, kıymet değer vermemiz gereken de budur. Gerisi, gerisi hepsi evet, imanı Allah'ın rızasını sevgisini kazanma sebebi vesilesidir. Böyle görmek gerekir. Allah bizi Allah'ın vahyiyle, Allah ile bakıp doğru anlayanlardan, görenlerden eylesin inşallah. Evet. Efendim İstanbul'dan yener Peygamber Efendimiz nasıl namaz kılardı? Namazı birleştirmek doğru mudur? Evet. Eğer Allah kullarına herhangi bir konuda kolaylık tanımışsa hiç kimsenin onu zorlaştırmak gibi bir yetkisi, bir hakkı yoktur. Evet, namazı 5 vakit kılıyoruz ama gerektiğinde evet, öğle ile ikindiyi, akşamla yatsıyı birleştirebiliriz. Kimden öğreniyoruz bunu? Kimden öğrenmemiz gerekir? Elbette ki Allah'ın Resulü'nden. Dini Allah'ın kendisiyle gönderdiği kuldan, peygamberden öğrenmemiz gerekir. Öyle yapmıştır. Sahabe anlatıyor mesela, buyuruyor ki Resulullah Efendimiz öğle ile ikindiği, akşam ile yatsıyı birleştirdi. Ertesi günü bir daha bunu böyle yaptı. Öyle ki hava da açık, burutlu da değildi. Yani hava açık olmasa belki vaktin zamanını kestirmemiş diyebiliriz. Ama bunu özellikle öyle yaptı. Üçüncü günü bir daha öyle yaptı. Hiçbir mazeret olmaksızın. Mazeretten dolayı değilmiş. Yani gerektiğinde bunu böyle yapabilirsiniz ki bu ümmet için kolaylık. Öyleyle ile ikindi, akşam ile birleştirip kıldı. Mesela hacca gidenleri biliyor. Mutlaka Arafat'ta evet. ne yapıyor? Öğle ile ikindiyi birleştiriyor. Öğle vakti giriyor, bekliyor, kılmıyor. İkindi vakti girdiğinde önce öğleyi sonra ikindiyi kılıyor. Sonra aşağıya inerken bu sefer akşamla yatsıyı birleştiriyor. Bunu Resulullah Efendimiz böyle yapmıştır. Yani gerektiğinde böyle yapabilsin diye. Ama elbette ki namazı vaktiyle kılmak doğrudur. Ama gerektiğinde böyle de olur. Allah böyle bir kolaylık vermişse, bu imkanı vermişse, birileri bunu yaptığında bunlar yanlış yapıyor denmez. Evet, böyle yapabilir. Allah kullarını tanıyor, biliyor. Her zaman hali aynı değildir. Yapamadığında bunu böyle yapsın diyedir. O sorumluluktan kurtulsun diyedir. Allah'ın emrini yerine getirmiş olsun diyedir. Onun için e, namazın kazası olmaz diyoruz. Her halükarda onu mutlaka kılmak gerekir. Öyle yıkılamadıysa ikindiye bırakır, ikindi de kılar. Akşam kılamadı yatsı da kılar. Ya da akşam vakti yatsıyı da akşama alıp öyle kılar. Eğer uyuyacaksa, uykusu geliyorsa, kalkamayacağını biliyorsa. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirip Allah'ın davetine icabet etsin diyedir. efendim bir sorusu da var efendim. Selamünaleyküm hocam. Mezheplere uymak doğru mudur? Aleyküm. Uymamanın vebali var mıdır? Evet. Mezheplere uymak doğrudur. Uyulması gerekir. Eğer yolu bilmiyorsak yolu bilen biriyle beraber yürümek demektir bu. Mezhep zaten yol demektir. Gidilen yol. Bununla beraber eğer Yolu biliyorsak, iştihat mertebesindeysek, biz de iştihat edebiliyorsak, bu durumda uymamız da gerekmiyor. Hatta uymamız doğru olmaz. Çünkü sen biliyorsun zaten. Evet, mezhebeye uyunca doğrudur. Doğru yapmış oluruz. Uymazsak, sorumlu olur muyuz? Sorumlu olmayız. Eğer yolu biliyorsak, Allah'a karşı sorumluyuz. Allah'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için, Bilene uyuyoruz. Bilene tabi oluyoruz. Ama biliyorsak bu durumda tabi olmamıza gerek yok. Tabi olmazsak sorumlu da olmayız. Mezhebi inkar yanlış bir şeydir. Yani yolu gitmeyi bilmiyorsun. Yolu bilene de uymuyorsun. O zaman sen İslam'ı yaşamak istemiyorsun. Senin Allah ile bir derdin yok demektir. Bununla beraber şimdiye kadar mezhebe uyan mezhebi taklit eden yüzlerce, binlerce Allah'ın sayısını bildiği kadar veli gelmiştir. Eğer yanlış yapsalardı, onlar Allah'a dost olamazdı. Ölçü böyledir. Evet. Efendim, birkaç tane daha babalar günü mesaj var. Evet. Efendim, bir izleyicimiz, Selamünaleyküm Aleyküm Efendim. Aleyküm. Sizi tanımadan önce seviyorum dediğim ne varsa yalan oldu. Sizin sevginiz gönlümdeki bütün sevgileri yaktı. Şimdi rahatlıkla diyebiliyorum ki bir elime güneşi, bir elime ayı verseler ben bu davadan vazgeçmem. Bütün alemlerden, alemlerde sizinle beraber eylesin bizi. Amin. Allah razı olsun. Bunu gösteren, tattıran, yaşatan, Allah'tır. Hep söylüyoruz zaten. kulunu kendine davet eden Allah'tır. kulunu kendine çeken Allah'tır. Elbette ki bunu bir vesileyle yapar. Eğer Allah bizi hayra, hakka, hakikate vesile ettiyse ne diyoruz? Allah'a hamdolsun. Evet. Efendim Yasemin Sevim ve Gülbahar Akdemir Ey bizi sulayıp büyüten içimizdeki tomurcuk, tomurcuk sevgi çiçekleri artıran, ey bakışlarında, bakışlarından gönlümüze aşk ırmağını aktaran, aktıran mürşidimiz, pirimiz, babamız, gözlerinizdeki aşk deryasında bolmak dileğiyle babalar günü, babalar günüz kutlu olsun, Allah razı olsun demişler efendim. Konya'dan Kamile Üçler. Babalar gününüz kutlu olsun efendim. Sizi çok seviyorum. Önümüze sizi çıkaran Allah'a hamdolsun. Allah razı olsun. Hem Kamile kardeşimize hem Konya Konya'daki kardeşlerimize selam olsun. Aha. Evet. Efendim, bir de bir şiir var. Nereden abimiz dolamış. Evet. İnşallah istediği gibi okuruz. Pek okuması yok. Efendim Diyarbakır'dan merdan Toyva ailesi adına Aşk Kevser'inin başında Mürşidimiz Muhammed Hüseyin hocamıza binler selam olsun. Akl-u fikrim bile, ruha perde tura bile, düşlerimde sera bile, severem ey canan seni. Ol hüdanın adı ile, aşk meynin tadı ile, ayrılığın yadı ile, severem ey canan seni. Yalnızlığım yoklu yokun ile yalnızlığım yokun ile sarhoş eden kokun ile bağrım delen okun ile severem ey canan seni. Bir uslatsız sevgi ile her an seni övgü ile dizim başım dövgü ile severem ey canan seni. Sen bu afet cemal ile nefes kesen şemal ile Vallahi aşkı kemal ile severem ey canan seni. İşlediğim sevab ile bağışlayan tevab ile aşk nedir e cevab ile severem ey canan seni. Allah razı olsun. Böyle şair rıhlı insanlar hem sevgisini dile getirirken ...farklı şekilde dile getirir. Bizden de hem Merdan kardeşimize hem ailesine selam olsun. Allah bizi dünyada evet, beraber ettiği gibi ahirette de beraber eylesin inşallah. Efendim bir mesaj kaldı. Evet, evet Efendim Diyarbakır'dan Mehmet Karaman. Selamünaleyküm <gülüyor> efendim size <gülüyor> ve tüm kardeşlerimize selam olsun. Dualarınıza ihtiyacımız var. Her an onun huzurunda muhabbetle ondan razı olmamız için bize dua edin Can Efendi. Allah razı olsun. İşin sırrını Allah mutlaka en ince ayrıntısına kadar anlatmıştır. Peygamberleriyle anlatmıştır. Allah ayet-i kerimelerde, evet, ayetler üzerinde tefakuh edilmesini, derinlemesine düşünülmesini, tefekkür edilmesini, tedavür edilmesini, o ayetlerin arkasındaki manaya vakap olmak, anlamak için bakılmasını emreder, akredilmesini, düşünülmesini, tefekkür edilmesini emreder. Anlayalım diye, aklımızı kullanıp anlayalım diye aklımızı kullandığımızda görürüz. Hep beraber göreceğiz ki ne kadar derine inersek inelim, arkasındaki ayetlerin arkasındaki manayı ne kadar anlarsak anlayalım. Hem Allah'ın indirdiği ayetler, hem Kevni, hem Enfusi, hem Afak'taki ayetler, kendimiz üzerimizdeki ayetler, dışarıdaki ayetler sonuç itibariyle varacağımız son nokta Sadece aşktır. Allah'ın sevgisidir yani. Allah seviyor. Sevilmeyi istiyor. Allah kurunun kurulunu sevmeyi seviyor. Yarattığı, kudret eliyle yarattığı kurunu seviyor. Kurunun kendisini sevmesini seviyor. İman. Varacağımız son Çocuk. nokta orasıdır. Onun için aşlan öteye yol yok dedik ya. Ondan öteye yol yok. Bütün çabamız, gayretimiz aslında yaptıklarımız. Allah'ın bize yapın. Şunu seviyorum, şunu sevmiyorum. Şunu yaparsan seni severim, bunu yapma, yapmazsan seni sevmem. Dediği her ne varsa hepsinde Allah'ın muradı, kurunu sevmesidir, kurunun kendisini sevmesi, sevgisini ispatlamasidir. Bir sevgi, bir muhabbet, bir aşk alışverişi vardır. Bu alışverişi kiminle yapıyoruz? Allah ile. Ne burada et kelime de de ki Ey iman edenler Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Alışverişi Allah ile yapıyoruz. Allah ile hangi alışverişi yapıyoruz? Elbette ki ibadet ve iman alışverişidir bu. Yani Allah insanı kendisini abdolsun olsun. Sevsin. Sevgisi peşinde koşsun derken Allah ile alışverişi yapsın diye evet, muhabbet alışverişi muhabbetini ispatlama Allah'ın sevgisini kazanma alışverişi sen Allah'ı seviyorsun onu ispatlıyorsun Allah seni seviyor Evet, bu alışveriş aşk alışverişidir sevgi muhabbet alışverişidir ve bu alışverişi Allah kullar üzerinden yaptırıyor. Kulü sevince, ikram edince, merhamet edince, affedince, mahfilet edince, onu koruyup gözetince, ona güzellik yapınca, gönlünü yapınca, sevindirince alışverişi Allah ile yapıyorsun. Bunun karşılığında Allah'ın sevgisini, Allah'ın seni sevmesini kazanıyorsun. Evet. Kullara muamele ederken Allah ile alışveriş yaptığımızı unutmayalım. Eğer Allah ile alışveriş yapmasak kiminle alışveriş ederiz? Yaparız. Şeytanla yaparız. Şeytan bizi sever. Allah'tan uzaklaşırız. Şeytan bizi sever. Şeytanlaşmış olanlar bizi sever. Bakalım. Alışverişi kiminle yapıyoruz? Ve bu alışveriş her andadır. Allah iman edenlere bu alışverişten dolayı sevin dedi. Bu alışverişten dolayı sevin. Çünkü bu alışverişin karşılığında benim sevgimi kazanmışsın. Bu alışverişin karşılığında seni seviyorum. Biri alışveriş yaparken neyi kazandığını bilmelidir. Yani hiç kimse böyle rastgele bir yere gidip alışveriş yapmaz. Yani alışveriş olsun, ticaret olsun diye onu yapmaz. Neyi alıp verdiğini bilmelidir. Neyi kazandığını bilmelidir. Allah alışveriş dedi. Yani sen veriyorsun, O veriyor. Karşılıklı alışveriş. Sadece sen almıyorsun. Evet. Bir yandan veriyor, bir yandan alıyorsun. Allah'a verip, Allah'tan aldığın ne olabilir? İman, sevgi, muhabbet. Allah mümindir, mümin. Evet. Alışverişimizi inşallah Allah ile yapacağız. Kullarıyla yaptığımız alışverişim Allah ile yaptığımız... Alışveriş olduğunu evet. e, Allah bizi idrak, idrak edenlerden eylesin. Bu alışverişi yaparken bununla beraber Allah'ın buyurduğu gibi sevinin dedi, sevin. O alışverişten dolayı, Allah ile yaptığı alışverişten dolayı sevinen kullarından eylesin. Sevinmeyi bilen kullarından eylesin. Bu sevinci, bu sevgiyi evet, o sevince, sevince dönüştürüp sevinen kullarından eylesin. Amin. Alışveriş yaparsa, yapıyorsa Allah ile mutlaka o sevgi sevince dönüşüyor. Dönüşmemişse o imanın o muhabbeti, o e, halaveti, o tatlılığı, o güzelliği eğer yaşamıyor, tatmıyorsa alışverişi yapmamış, alışverişi anlamamış demektir. Sevinemedi. Sevinemediyse yine sorun var. Onun için mümine bakınca onun imanı o, Allah ile yaptığı alışverişi, Allah'ın onu sevmesi, onun Allah'ı sevmesi onun üzerinde görünüyor. Aşk olarak görünür, muhabbet olarak görünür. Hatta taşkın bir muhabbet olarak görünür. Evet. Allah bizi, Allah ile alışveriş yapanlardan eylesin. Bu alışverişi kullar üzerinden yaptığını idrak edenlerden eylesin kullarıyla bu muhabbet alışverişini, aşk alışverişini, sevgi alışverişini yaparken Allah ile muhatap olup bunun karşılığında Allah'tan aldığı, alacağı o sevgiyle sevinen kullarından eylesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi muhabbeti, sevgisi, hayrı, güzelliği, tecellisi bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Allah bütün kardeşlerimize, müminlere, Müslümanlara selamet versin inşallah. Selamette kılsın inşallah. Kullarını kendisine döndürsün inşallah. Amin. Bizleri de Buna vesile eylesin inşallah. Amin. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programımızda Buluşmayı umut ediyoruz. Buluşunca kadar hoşça kalın, esen kalın Bizi yaratan Rabbimize ameliyat oluruz efendim.